Nefsini, hevasını ilah edinip o yolda giden ahireti karartanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle bizlere sevdiği amelleri sevdirsin, sevdiği insanların sevgisini bize nasip etsin kardeşlerim. Ve şu durumda bizlerden dua isteyen, inim, inim Müslüman kardeşlerimize, mazlumlara Allah Azze ve Celle yardım eylesin. Evet. İman derslerine yine devam ediyoruz. Bugünkü ilk mevzumuz imanın lafızları üzerinde olacak inşallah. Bununla alakalı gelen nasları burada zikretmeye çalışacağız. İman lafızları dediğimiz zaman kardeşlerim imana direkt ya da dolaylı olarak e, nispet edilen kelimeler her neyse Bunların e, zikri beyanı bu noktada. E, i̇man meselesinde bir yerde kelimeyi tevhitte işlenebiliyor, bir yerde ilah kelimesi de işlenebiliyor. Çünkü e, bir rivayette hatırlayacak olursanız, iman yetmiş küsür şubedir. En üstünü neydi? Bak bu da imandanmış. Anladınız mı? Yani en tepesi neydi? La ilahe illallah. Demek ki iman lafzının birisi neymiş? La ilahe illallah. Alimlerimiz ne der? İman tevhidin zeminidir. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil sözünü bu hadise binaen demişlerdir. En ednası nedir? Yoldan insanlara eziyet verecek bir şey izale edilmesi. Bak en küçük bir şey izale dahi neymiş? iman. Namaz imandır. Oruç imandır. Yani İslam bile bir yerde neyle zikrediliyor? imandan. Şimdi bunların delillerini görmeye çalışacağız. Yani la ilahe illallah kelimesi eğer iman lafzı diye gelirse ne yapmayacaksınız? Yadırgamayacaksınız. Çünkü en tepesi neymiş? La ilahe illallah'dır. İşte bu yüzden bazı mezheplerde mesela çıkan mezheplerde iman bir bütündür eksilmez artmaz meselesi işte bu meselenin net anlaşılmadığından kaynaklanır. Yoksa diğer mezheplerde iman artar eksilir bir mezhep vardır ki artmaz ve eksilmez derken o da tevhid bazında ele aldığı için çünkü tevhidin artması nedir? Şirktir. Eksilmesi nedir? İlhat ehlidir. İnsanı ne yapar? Zındık yapar. Bu bazda ele alındığı için, yanlış anlaşıldığı için bu mesele ortaya çıkmıştır. Bakın Rabbimiz Süfânehu ve Teala kitabında diyor ki, Zuhruf 26-27-28'de Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Hani bir yıldıza bakıyor, bir aya bakıyor, bir güneşe bakıyor ayrı ayrı ne diyor? Galehaze, Rabbe diyor. İşte bu benim Rabbımdır. İşte bu ayetlerin akabinde Ben sizin taptıklarınızdan uzağım, ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. İbrahim ardından geleceklere bu sözü devamlı bulacak bir miras olarak bıraktı. Artık belki doğru yola dönerler. Kardeşlerim bu söz La ilahe İllallah sözüdür. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. O bir milletti. Kişi tek başına dahi olsa La ilahe İllallah'a insanları davet ediyorsa nedir? O bir ümmettir. O bir millettir. Burada da gelen nasla baktığımız gibi onun bıraktığı miras söylediği söz La ilahe İllallah sözüdür. O da imanın lafızlarından bir lafızdır diye gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyene kadar savaşlan emrolundum. Bu sözü söyledikleri zaman benden canını malını korumuş olur. Ancak hakkıyla olursa o başka kendilerinin hesapları da Allah'a kalmıştır. Buradaki zikredilen de nedir? İman lafzı la ilahe. İlla Allah'tır. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını söylerse benden canını malını ne yapar? Kurtarır diyor. O da nedir? İman lafzıdır. Yine devam eden rivayette Allah Resulü ve Vesselam yarın sancağı Allah'ı ve Resulünü seven Allah'ın fethi onunla nasip edeceği birisine vereceğim demiştir. Bu söz Hayber'de söylenmiştir. Ömer radiyallahu anh diyor ki o güne kadar diyor hiçbir zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözüne böyle ben de buradayım gibi diyor hiç görünmek istememiştim. Ama o fethi benim elimden Allah kazandırsın diye diyor hep boynumu diyor ileriye ileriye uzattım beni görsün de bana söylesin diye diyor. O Ali'yi sordu diyor hasta dediler diyor çağırın bana dedi diyor diyor gözüne diyor, Rukiye yaptı, tükürdü sonra da sancağı ona verdi. Ve Allah Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştirdi diyor. Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali'yi çağırıp Hayber'lerin üzerine gönderirken onlara ne diyor ona Allah seninle fethi nasip edinceye kadar onlarla ne yap? Savaş diyor. Ve ardına hiç bakma diyor, hiç korkma diyor. Ali soruyor radiyallahu anh, onlarla ne diye savaşayım? Yani ne amaçla? Aleyhissalatü vesselam, onlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur diyene kadar onlarla ne yap? Çarpış diyor. Bu sözü söylerse artık onlardan bırak diyor. Demek ki kişi bu kelimeyi söyledi mi ne yapıyormuş? İman dairesine giriyor. Artık aradan düşmanlık Ne yapıyor? kalkıyormuş. Buradan gelen ifade de nedir? Hadis devam ediyor. Uzun bir rivayet ama bizimle alakalı olan yer neresi? Burası. Demek ki kişi la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyene kadar arada ne varmış? Savaş varmış. Bunu söyledikten sonra artık iş bitiyor. Evet. Devam eden rivayette imanda ikrar iki türlüdür. Puta tapan ve dinsiz bir toplulukta olan ikrar. Eğer nübüvvet olduğunu birisi iddia ederse Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resul'dur diye şahadet getirirse bu insan iman etmiştir. Bu ikrarın bir türüdür diyor. İslam'dan döndüğü zaman ise bu insan ne yapılır? Öldürülür. Çünkü mürtetin hükmü budur. Yahudi ve Hristiyan olanlara gelince Bunlar Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın dininden olduğunu iddia ederler ama bunlar bu dinde değişiklik yapmışlardır. Musa işte Uzeyir Allah'ın oğlu, İsa haşa Allah'ın oğlu demişlerdir. Halbuki Hazreti Musa ile İsa'nın dininde kendilerinden aleyhissalatü vesselama iman etmeleri istenmiştir. Çünkü onların kitaplarında ne yazıyor? Allah Resulü ne diyor? Hatta Allah'ın kitabı, onlar seni öz çocuklarından daha iyi tanırlar. Hatta ve vesselam Bukhari Müslüm'de gelen ifadede Yahudilerden veya Hristiyanlardan, kitap ehlinden and olsun ki diyor benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürse onlar ne üzerine ölmüştür? Şirk üzerine ölmüştür diyor. Çünkü onlar beni öz çocuklarından daha iyi tanırlar diyor. Mesela Darimi okuyacak olursanız mukaddimesinde iman eden birçok sahabe daha önce Yahudi alimleriyken onlar diyor ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının bütün vasıflarını Tevrat'ta okuyup dururduk diyor. Tüm vasıflar, tüm vasıflar. Allah Resulü'nün huyu hatta Selmanı Farisi'yi hatırlayacak olursanız ne yapıyor? Bir rahibin yanına gidiyor ondan bir olan Allah inancını öğrenirken adam ölüyor. Kime gideyim? Falana git. Kime gideyim? Falana git. En son o da ölüm döşeğine düşünce, vallahi benden başka yeryüzünde kim kaldı bilmiyorum. Sen karataşlığa git, yesli be. İşte ne yapayım? İşte zamanın nebisi e, zuhur etti. Alametlerinin hepsi zuhur etti. O işte peygamberliğini ilan edecek ve havm atacak. O da oraya yerleşecek. Ne yapmış? Bak olacak her şeyi biliyor. Nereden biliyor? He? Kitaplarında yazıyor. Peki diyor ben onu nasıl tanırım? Şöyle şöyle şöyle şöyle huyları vardır. Peki diyor o herkes onun diyor iki küreğinin arasında güvercin yumurtası gibi peygamberlik mührü vardır. O başka kimse de olmaz diyor. E bu vasıflarda ne yapıyor? Bak tek tek bir rahip bunu Selman'ı Farisi'ye ne yapıyor? Anlatıyor. Demek ki onlar öz çocuklarından daha iyi ne yapıyorlarmış? Tanıyorlarmış. Ve kitaplarında tek tek vasıfları neymiş? Varmış. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Ee, iman etmeler istenmiş. Bunlar aleyhissalatü vesselama iman etmeme, onun dininde tabi olmamakla küfre girdikleri gibi daha önce de Allah adına yalan söyleyerek küfre girmişlerdir. Bana bunlardan kendi din üzerine kalan Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in de aleyhissalatü vesselamın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eden ama henüz aleyhissalatü vesselamın gönderilmediğini söyleyenler var dendi. Bunlardan bu durumda olup Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın resul olduğuna şahitlik ederim diyen kişi Muhammed'in getirdiği dinin hak olduğuna ve inanılması gerekli bir din olduğuna ve aleyhissalatü vesselamın da peygamber olduğuna şahitlik ediyorum. Muhammed'in dinine veya İslam dinine ne şey varsa her şeyinden uzaklaşıyorum demedikçe tam manasıyla imanı ikrar etmiş olmaz. Yani ez cümle anlatılmak istenen şu burada. O gün aleyhissalatü vesselam Hoş geldiniz gençler. Medine'ye hicret ettiğinde biliyorsunuz kendi kitaplarında kitap ehli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm vasıflarını ne yapıyorlardı biliyorlardı. Nasıl Selman Medine'ye hicret etmişse onu beklemek için hatta iki tane Yahudi alimine ben ücret karşılığı size yani ücret istemiyorum. Boğaz tokluğuna sizde çalışabilir miyim ben köle değilim diye yanlarına yanaşma girdiğinde Kitap ehlinin alimleri de <gülüyor> o gelen peygamber biz olabilir umuduyla Medine'ye yerleşmişlerdi. Onlar da oraya gelmişlerdi. Ama kendi soylarından peygamber gelmediği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tüm vasıflarıyla tanısalar dahi iman ne yapmadılar? Etmediler. La ilahe illallah dediler. Musa Resulullah dediler. La ilahe illallah dediler. İsa Resulullah dediler ve kendilerini ne yaptılar? İman ehli gördüler, mümin gördüler. Allah kabul etmedi Azze ve Celle. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demedikçe iman ehli sayılmazsınız diyerek onların imanını geçerli kabul etmedi. Onlar devam ettiler. Biz Allah'ı çok seviyoruz dediler. Allah Azze ve Celle onlara ayetini indirdi. Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun. Ben de sizin beni sevdiğinizi anlayın diyerek iman lafzı ne oldu? Peygamber sevgisine bağlanmış oldu burada. Burada anlatılan bu kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın yine gelen rivayette sahabeden bir tanesi geliyor, diyor ki bildiğiniz bir rivayet. Ey Allah'ın Resulü! Kafirlerden bir adamla karşılaşsam ve adam benimle çarpışıp kılıçla elimi kesse. Daha uzun bir rivayet de burada muhtasar almış. Ve gidip bir ağacın arkasına sığınsa. Tam ben de kılıçtan nefesine varsam öldüreceğimde Allah'a iman ettim dese, la ilahe illallah dese. Ben bunu öldüreyim mi? Ali sallallahu aleyhi ve sellem öldürme. Miktat diyor ki Ey Allah'ın adam elimi kesti, kolumu kopardı. Sonra kaçtı, tam öldüreceğim. Yani öldürmek üzereyim. Ne yaptı? La illallah dedi. Aleyhissalatü vesselam onu öldürme. Eğer onu öldürecek olursan, o senin daha önce olduğun konumda Müslüman olur. Sen de bu kelimeyi söylemeden önceki o konumda olursun diyor. Kelimeyi tevhidin yani, La ilahe illallah lafzının kazandırdığını anladınız mı? Bu kelimeyi söyledi mi artık sen onun canına ne yapamazsın? Kast edemezsin. Aynen Us Usame hadisinde olduğu gibi yine rivayette Bukhar rivayeti. Savaştan diyor yeni durulmuştuk ama emniyeti almamıştık diyor alamamıştık. Her tarafta dağınık müşrikler vardı diyor. Müşriklerden bir tanesi Sinsi sinsi geldi kardeşlerimizden bir tanesini şehit etti ve kaçtı, aramakla bulamadık diyor. Yine diyor geldi, bir başka sahabeyi şehit etti, kaçtı, aramakla bulamadık diyor. Üç ya da dördüncü de öldürdükten sonra ben diyor bunu yakaladım, tam kılıcı vurdum, kafasını koparacağım, la ilahe illallah dedi diyor. Ben de vurdum, öldürdüm diyor. Çünkü dört tane ne yapmış? Sahabeyi şehit etmiş. Fakat diyor, Tam öldürdüğüm esnada yani öldüreceğim esnada La İlahe illallah kelimesi söylediği için bu bana yer etti diyor. Ve ben bunu Allah Resulü'ne sordum diyor savaştan sonra. Aleyhissalatü Vesselam sen La İlahe illallah diyen birini mi öldürdün? Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi kalbini mi yardın diyor. Bu sözü o kadar çok diyor tekrarladı ki keşke o gün iman etseydim de bunlar bu yaşamasaydım diye dua ettim. Yarın kıyamet gününde Allah bunun hesabını sana sorduğunda ne cevap vereceksin diyor. Demek ki o an için söylenen o kelime insanı ne yapıyormuş? Bağılıyor. Bu iman lafzıdır. La ilahe illallah kelimesi basit bir kelime değil. Bakın yine cihat bablarından bir hadis-i şerif geliyor. Karşıdaki düşman çok çetindi diyor. Onlar çok güçlü, biz zayıftık diyor. Yiğit bir savaşçı vardı müşrik diyor. O geldi dedi ki diyor, Ey Abdülmuttalib'in oğlu, mal karşılığında istersen size yardım edeyim. Onlarla çarpışayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona döndü. allah Rab, dini İslam, beni Resul kabul ediyor musun? Hayır dedi diyor. Biz müşriklerden yardım beklemeyiz. Defalarca adam geldi. Her seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı soruları sordu. Adam da aynı cevabı verdi diyor. Akabinde diyor tam saflar tutuldu. Harp kızışacak. Adam tekrar geldi. Aleyhisselatü Vesselam aynı soruyu sordu. Adam baktı ki başka cevap alamayacak. Evet dedi diyor. İşte meydan dedi diyor. Ve adam hakikaten kahramanca savaştı. Parça parça oldu diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Az bir şeyle çok şey kazandı. Ne söyledi bu adam? La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah dedi ve sadece harp etti ve ne diyor? Onunla kazandı diyor. Demek ki kardeşlerim iman kelimesini anlatan birçok neler varmış? Lafızlar varmış. La ilahe illallah kelimesi de iman lafızlarından bir tanesi ve iman yetmiş küsür Hadis, 70 küsur şubedir hadisi de bunu anlatan ifadelerden bir tanesidir. Yani en tepesi La İlahe İllallah bu da imanın lafızlarındandır. Evet devam ediyor. Devam eden mesele Müslüman'ı tekfir etmek diye bir başlık. Gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi kardeşini tekfir ederse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Müslüm'de gelen ziyadelikte eğer o kimse dediği gibi ise ne âlâ. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim bir insanın durup dururken e, birine ey kafir veyahut bir müslümana kafir kelimesi kullandığı anda ne yapar? Bütün amelleri heder olur. O söz diyor dolaşır, karşıdakine gider, eğer onda yoksa dönüp sahibini ne yapar? Bulur. Öyleyse kardeşlerim ağızdan çıkacak kelimelere ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda Müslümanların başına gelen birçok bela musibetler, yapılan Müslümanlara zulümler, Müslümanların gevşek olması, ihlatsız, samimiyetsiz olması, kendi nefsine düşkün olması, dünyayı sevmesi birçok korkularının olması, birçok koyması gereken tavrı, yapması gereken hareketi ne yapıyor? Engelliyor. Ne kalıyor geriye? He? Ne kalıyor? Çeşme avratları en çok ne yapar? He? Bugünkü Müslümanların yaptığı da sadece bu. Bu sefer dillen rahatlama yoluna gidiyor. Birine kafir diyor ama kafir duymuyor. Birine müşrik diyor ama o ne yapmıyor? Duymuyor. Bu sefer kendilerine bir yol tayin etmişler. Moskova'da doğan kafir bir anne babadan doğmayayım diyor. Öyle kabul ediyorlar kendilerini. Herkes kafir, müşrik, bunlar Müslüman. Ve kendi koydukları şartlar var. Halbuki bizim bir dinimiz var. Tamamlanmış bir vahyimiz var. Kıyamete kadar korunacak bir dinimiz var. Dinimizin ölçüleri var. Ama bunlar da ölçü şeytan ve şeytanın desiseleri. Başka bir şey yok. Her asırda kendilerine oluşturdukları soru sistemleriyle işte şu yapılır mı, bu yapılır mı, et yedir mi, süt içilir mi, camide namaz kılınır mı, sanki gidip kilisede kılacağız, şunun arkasında kılınır mı, böyle yapılır mı, her asırda değişik fitnelerle Müslümanları bölmüşler, parçalamışlar ve parçalamaya da ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Bunların yaptığı davet değil. Ne yapma? Kadı. Halbuki bu dinin bir ölçüsü var. Bizler kadı değil. Neleriz? Davetçileriz. Gönderilen peygamberler kadı olarak değil. Ne olarak gönderildi? Davetçiler olarak gönderildi. Bakın Muaz'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e elçi olarak gönderirken aynı zamanda ona bazı emirler verdi. Ey Muaz! Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Kafir bir kavme demiyor bak. Kitap ehli bir kavme. Ama kitapta kitap da, kitab ehlinin müştü kafir olarak geçiyor mu? Geçiyor. Onları önce neye çağır? Allah'ın birliğine davet eden. Peki Muaz gidince ey müştikler, kafirler gelin. Bir olan Allah'a iman edin dedi? Allah'ın birliğini anlattı onlara. Sonra eğer bunu tutarlarsa günde beş vakit namazın olduğunu emret. Sonra amel geliyor bakın. Ondan sonra zekat, ondan sonra falan falan falan. Peki Yemen'e giden peygamber aleyhisselam mı? Yoksa davet mi? Hangisi? Demek ki davet evrensel. Kıyamete kadar davet gidecek. Peygamber değil. Eğer peygamber gitseydi bu sefer peygamber aleyhisselamın ölümüyle bugün haricilerin sözü aklı olurdu. Onlar ne diyor? Din tamamlandı. Eksik bir şey kalmadı. Cehalet, mazeret değil. Bitti. Bilmiyorsa kafirdir. Kediler de hiçbir şey bilmiyorlar. O da ayrı bir şey. Demek ki birine, Müslüman bir kardeşine ey kafir diye hitap etme Kişi İslam dairesine çıkmak için yeterli bir sebep. Ve İslam'da asıl olan nedir kardeşlerim? Kişinin beraatı asıldır. Suçu ispatlana, ispatlanana kadar birine bir şey ne yapamazsınız? Nispet edemezsiniz. Ama tağuti sistemlerde önce ne vardır? Birine işte bu katil, işte bu hırsız, işte şu, şu de bitti. O adam kendini ne yapacak? Bilmem ne barosuna gidecek, bilmem ne barosundan, baronundan, bilmem avukat tutacak artık ne yaparsa. Kendini ne yapacak? Aklamaya çalışacak. Ahlarsa ne ala? Ahlayamazsa o damga onda kalacağım. Ama İslam böyle değil. İslam'da kişinin önce beraatı asıldır. Yani... Bir kişi eşinin üzerinde birini görse dört kişi getirmeden fahişe bile diyemez. Ayetler nedir? Sabittir. Öyleyse kardeşlerim İslam dininin esaslarıyla tekfircilerin dini arasında fark var. Bizim dinimizde onların dini arasında ne var? Aynı benzerlik yok. Onun için e, ne yaparlarsa yapsınlar onlar bizden gibi görünseler, namazda kılsalar, oruçta tutsalar, hoş bizimden kılmazlar, bizim ibadetlerimizi beğenmezler, o da ayrı bir şey ama İslam fikir dini, akıl dini değil kardeşlerim. Vahiy dinidir, vahiy. Vahye sahip çıkacaksınız, vahye öğreneceksiniz, hiçbir fikrin peşinde ne yapmayacaksınız, gitmeyeceksiniz. Ömer bin Abdülaziz'e geliyorlar, ey şeyh gel seninle ne yapalım, Din konusunda tartışalım. O ne diyor? Ben dinimi biliyorum diyor. Asla da tartışmaya açmam. Git sen dinini öğren diyor. Ve diyor ki arkasından her kim dinini tartışmaya açarsa ne yapar? Çok fikir değiştirir diyor. Bugün hiçbir çizgide duramayıp sürekli yalpa yapanlar, bizden gibi görünenler, içimize girenler, kene gibi yapışanlar artık göbekten, cepten, artık neresinden olursa olsun bilemiyorum. Fosur fosur çekip duman atanlar, bunların hepsi sürekli fikir değiştiren, vahye sarılan insanlar değil kardeşlerim. Kur'an ve sünnette tartışılan hiçbir mesele yoktur. İhtilaf ettiğiniz bir meseleyi nereye götürün? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünneti. Bitti. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Dua hayırlıdır diyor. Kişilere götürürsen ben de derim ki böyle düşünüyorum. Bu da kelamdır. Kelamla uğraşana da ehl sünnet alimleri ne demişti? Zındıktır demiştir. Öyleyse tekfir meselesi basit bir mesele değil. Uğraşsa uğraşsa bu konulardan kimin uğraşması lazım? Alimleri. Helalı, haramı, dini, ahkamı bilen insanların değil mi? Peki kim uğraşır? Tekfirle uğraşanlara bakın, hepsi ayak takımıdır. Dinlerini bilmeyen, cahil cühal takımıdır. Ama hepsi Şeyhul İslam. Hiçbir alimi sevmezler, hiçbir alimi ne yapmazlar, tanımazlar. Hepsinin ayrı ayrı birer neleri vardır, kulpu vardır. Niye? Çünkü ortalığı meydana açacaklar ki kendileri ne yapacaklar? Pehlivanlar meydana çıkacaklar. Onun için tekfir basit bir mesele değil. Hatta hatırlayacak olursanız Ebu Davud'da bir rivayet var. Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki arkadaştan bahseder. Bunun bir tanesi amellerine çok dikkat eden, Allah'tan korkan, günahtan fısktan uzak duran birisi. Arkadaşını ise her zaman günahta yakalayan. Her sefer yakaladığında ne diyor? Allah'tan kork. yapma. O da sürekli ufak günah, küçük günah işleyen birisi. Ve bir gün yine onu günahta yakaladığında ne diyor? Allah seni affetmeyecek ve cennetine koymayacak. Aynen bugün haricilerin yaptığı gibi bir cümle kullanıyor. Ve akabinde ikisi de dünyadaki ömürlerini doldurup Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktıklarında o ameline çok dikkat eden, her türlü fısktan uzak durup ama fısk diyen birini Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak sözünü kullanmasına binaen onu ne yapıyor? Cehenneme koyuyor. Sen benim rahmetimden emin oldun diyor. Ve öbürünü rahmetiyle ne yapıyor? Cennete koyuyor. Öyleyse kardeşlerim bu Kureyri'nin naklettiği gibi Allah ondan razı olsun. Vallahi diyor kişi öyle bir söz söyledi ki. Hem dünyasını hem de ahiretini mahvettir. Öyleyse tekfir böyle bir şey. Durup dururken insanı din dairesinden ne yapar? çıkarır? Şu dininizi tutacaksınız. Bakın bu meselede bazı incelikler de var. Girmeyecektim ama gireyim. Dikkat ederseniz Ömer radıyallahu anh gelen bazı rivayetler var. Mesela Mekke'nin fethine giderken Sahabenin bir tanesi cariyesine mektup yazarak ne yapıyor durumu Kureyşlilere bildiriyor. Allah Resulü ve Vesselam Ali ile Talha'yı yanlış hatırlamıyorsam ya Talha ya Ammar'ı Allah onlardan razı olsun gidin diyor. falanın gönderdiği cariyeyi falan yerde yakalayacaksınız ve diyor onun saçının kenarında yazdığı mektubu ne yapacaksınız bulacaksınız. Ali radiyallahu anh, onu Allah Resulü'nün dediği tarlada yakalıyor. Çabuk diyor götürdüğün şeyi ne yap? Ver. yoktur. Vallahi diyor o mektup senin üzerinde çırılçıplak soyar. Yine de ondan senden ne yaparım? Alırım onu çıkar diyor. Ve kadın saçının örgüsünü açıyor. Aradan çıkartıyor. Veriyor. Peki bunu kim yapıyor? Hatıb bin Ebu Bertha. Mekkelilere mektup yazıyor. Peki İslam'da bunun karşılığı ne? Ha? Hainlik. Cezası ne? Ölüm. Ömer ne diyor ona? Bu münafık oldu. Ne yapayım? Boynunu vurayım. Bakın zahiren burada bir tekfir var mı? Var. Peki aleyhissalatü vesselam ey Ömer bırak onu. Bilmez misin? Onlar ne yaparsa yapsın, o falan ehil, bedir ehli, o Allah azze ve celle o ne yaparsa yapsın, e, Allah günahlarını onlara ne yaptı, affetti demedi mi? Demek ki zahiren bazen işlenen günahlara binaen bir söz sarf edebilirsin, bu illa onu tekfir manasına ne yapmıyor? Gelmiyor. Bunu anladınız mı? Ama bunlar istisnai haller bakın. İnceliğe giriyorum ki mesela anlaşılsın yarın birisi size bir soru sorup da kafanızı karıştırmasın. Bak mesela yine haricilerden bahsederken orada kalimetleri e, dağıtırken ne diyor adamın birisi? Allah'tan diyor. Ali Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Gökteki nemini benim. Hala ne diyor? Üç tane altın için Allah'tan kork. Allah'ın yeryüzündeki vahiy şahsı benim. O hala Allah'tan korktuyor. Halit diyor ki karnını deşeyim mi? Ömer diyor ki kellesini indireyim mi? Diyor. Bu ne demek? Kafir oldu demek. Mürted oldu demek. Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Bırakın diyor. Muhammed ashabını öldürüyor derler diyor. İslam'ın başı. İnsanlar bölük bölük İslam'a giriyor. Böyle bir olay Müslümanların ya yani insanların İslam'a girmesine ne yapabiliyor? Mani olabilecek bir ortam. Bakın adamın durumu belli olduğu halde bazı sebeplerden yine ne yapmıyor? Bu hükümler uygulanmıyor biliyor. Yani anlatmak istediğim mesele şu. Bu meseleyi çıplak ele alırsanız ortada kalırsınız. Mantık işletersiniz, dinden çıkarsınız. Naslara sarılacaksınız? Vahiden dışarı ne yapmayacaksınız? çıkmayacaksınız. Kitap ve sünnette ne geliyorsa ona göre ne yapacaksınız? Hareket edeceksiniz. Ha bak burada böyle oluyor diye Başka bir meseleye bunu genelleme ne yapmayacaksınız? Yapmayacaksınız. Çünkü bakın Abdullah bin Himar bir gün içki içerken yakalanıyor. Bu rivayeti. Ne yapılıyor? Hat uygulanıyor. Sahabe Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin diyor. Aleyhissalatü Vesselam dönüyor, ona lanet etme diyor, ona küfür etme diyor. Vallahi diyor Allah'ı ve Resulü'nü ne yapıyor? Çok seviyordur. Ama bak işlemiş olduğu günahtan dolayı da ona ne yapılıyor? Hac cezası uygulanıyor. Ha demek ki bak burada bir ölçü var. Boynunda İslam bağı durduğu müddetçe senin kardeşin. Ama işlemiş olduğu fısk da ona buğz edebilirsin. Ona kalbin soğuyabilir. Ama bir kafire yapılan muamele ona ne yapamazsın? Yapamazsın. Boynunda İslam bağ var. Anladınız mı? İnce noktalar var. Yani vela ve bera dediğimiz meselenin düzgün anlaşılması lazım. Kafire her ne olursa olsun dostluk ne yapamazsın? Besleyemezsin. Adam tutuyor İslam'ın iyisini okumamış. Bak diyor Allah Resulü ama Yahudi'yi ziyarete gitti. Hayır. Allah'ın emri gereği komşusunu ziyarete gitti. Aynı anda davetini yaptı. Ölüm döşeğindeki Yahudi çocuğu ne yaptı? Hidayet erdi. Ona dostluk beslemedi. Cibril o kadar geldi gitti ki komşunun komşuya neredeyse mirasçı olacağım zannettim diyor. Komşuluk gereği gitti. Davetin gereği gitti. Onun için kardeşlerim meseleleri anlamak istiyorsak Vahiden, zerre nakta ne yapmayacağız? Ayrılmayacağız. Bugün bakın tekfircilerin gündeme gelerek harici dediğimiz insanların hep Allah'ın ayetlerini getirdiğini görürsünüz. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisi. Aynı şekilde gelip de fasıkların kendisi diye ten ayet yok mu? Ama onlar kör kesilirler. Aynı şekilde gelip de zalim diye biten yok mu? Var ama kör kesilirler. Neden tekfirciler bu iki ayetin yani üçü de müşterek olarak gelen cümle bu. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler fasıklardır. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler zalimlerdir. Allah'ın dini indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerdir. Peki neden birini görürler de ikisini görmezler? Hatırlıyor musunuz? İman derslerine başlarken ben bir mukaddime girmiştim. İman, kalple tasdik, dille tasdik. Bu mürciyenin akidesi dedim. İman, kalple tasdik, dille tasdik, aza ile tasdik. Bu da haricilerin akidesi dedim. İman anlayışı. Artma ve eksilmeye ne yapmazlar? İnanmazlar. İnanırlarsa fıskı ve zalimi ne yapacaklar? Tasdik etmek zorunda kalacaklar. sonra sefer harcılıktan çıkacaklar. Ellerindeki top gidecek. Top İmanın anlaşılmasında müşkülatları var. Tanımında müşkülatları var. O salaklardan bir tanesine imanı tarif et deyin, tevhidi tarif eder. Direkt size Bakara 256'yı getirirler. Halbuki o tevhidin başlangıçtır. İman 70 küsur şubedir. En üstünü neydi? La ilahe illallah. Oradan başlarlar. Alt boş. Alta inemezler. İmanı anlamadıkları için tevhidi ne yapamazlar? Hiç anlayamazlar. Kendi aralarındaki kardeşlikler de pamuk ipliğine bağlıdır. Bir bakmışsın birbirine beyat etmişler. Çok güçlü gözükürler. Bir de bakmışlar. Pek örnek vermem ama bir zamanlar mesnevi okumuştum. Bir yerden geçerlerken köpekler koyun koyuna yatıyorlarmış. Demiş ki müridin bir tanesi şeyhim demiş. Köpeklere bak. Ne kadar böyle kardeşçe yatıyorlar koyun koyuna. Şehk de tutmuş ayağının ucuyla orada bir kemik varmış. işlerine doğru şöyle bir atı vermiş, Bir toz, bir duman. Dumanmış ki hepsi birbirini ısırmış, hepsi birbirini parçalamış. Köpeklerin kardeşliği bir kemik görene kadar demiş. Evet fazla üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlardan bahsederken ne diyor? Cehennem köpekleri diyor. Yani yanına gitsen de sorunlar, bu yanıya gelsen de sorunlar. Yaşları genç, hülyaları bozuk, bunların çok önemli vasıfları var. Puta tapan müşrikleri bırakıp, müminlerle uğraşırlar diyor. Çok ilginç değil mi? Ve Allah'a giden yolu keserler. Bugün bakın yapılan her ibadete bir taş koyarlar. Her böyle... Dinden çıkaracak meselelerde hariciler nedir? başroldedir. Allah hepimize hayır versin. İşte bunların hepsi fikirlerle, vahiden uzaklaşmayla ve hep sorularla o soruyu sen kafanda sormaya başladın işin bitti geçmiş olsun. Evet. Allah bizlere hayır versin. Tekfir meselesiyle alakalı birçok dersler yaptığım için üzerinde fazla burada durmayacağım. Çünkü bu 4-5 dersle devam edilecek nedir? Bir derstir. Habirlerini yaptığında yapmak istemiyorum ama kayıtlı dersler var. Tekfir, cahil, cahilliğin zararları gibi tekfirin şartları veya Allah'ın indirdiğiyle hüküm meselesiyle alakalı birçok sohbetimiz var buraları tekrar tekrar dinlemek isteyen kardeşimiz dinlerse çok daha istifade edebilir. Ama bu meselede özü şudur, iman yetmiş küsur şubedir, en üstünü la ilahe illallah'tır, en ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir, hayada imandan bir şubedir. İman artar ve eksilir. Ve zulümüştür hadisine baktığımız zaman, Kişinin nefsiyle işlediği günahlar, kişilere karşı istediği günahlar, Allah'a karşı işlediği neler vardır? Günahlar vardır. Kişinin nefsiyle alakalı her günah Allah'ın Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Ve hadis-i şerifte kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir insan ne yapacak? Çıkacak, çıkacak. Çıkacaksa sen bu adamı yaptığından ne yapamıyorsun? Tekfir edemiyorsun. Günahı sana işlemiyor ki. Allah'a karşı. Sana düşen gördüğün bir münkeri ne yapma? İzale etme. Sana düşen davet etme. Sana düşen kardeşine nasihat etme. Onu çekip çevirme. Hayra sevk etme gücün yetiyorsa. Veyahut da sahabenin yaptığı gibi sapandaş oynayan birini sahabe görünce ne diyor? Bunu yap. Allah Resulü ve Vesselam bunu ne yaptı? Yasakladı. Yine görüyor. Ne diyor? Bir daha görürsem. Karşılaşırsam selam vermem. Hastalansan ziyarete gelmem. Ölürsen cenaze, namazını kılma. Hoş bunların hiçbiri yok şimdi Müslümanlarda da. Tavur olsa ne olacak? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklar uygulanmıyor. Ama bakın o gün bunlar yaptırım mıydı? Yaptırım. Bak aşama aşama. Öyleyse bu türlü aşamalara ne yapacak Müslüman? Girecek. Bitti. Başka yapacak bir şey yok. Kalbi Allah'a bırakacak. Zahire göre ne yapacak? Hareket edecek. Ve Usama hadisinde geldiği gibi Allah Resulü Usama'ya ne diyor? Kalbini mi yartın diyor. Korkudan deviriyor. Kalbini mi yartın diyor. Öyleyse bize düşer naslarla ne yapmak hareket etmek. Allah hepimize hayır versin. Demek ki günahlar kısım kısımmış. Hariciler bunu ne yapmazlar? Ayıramazlar. Yalan söyleyeni de ebedi cehenneme sokarlar, şirk isteyen de ebedi cehenneme sokarlar. Küçük günah, büyük günah diye onlarda bir olay yoktur. Çünkü iman bir bütündür. bir günah işlediğinde iman ne yapmıştır? Bozulmuştur. Bakarlar ve ebedi insanları cehenneme postalarla Peki bu nereden çıkmıştır? Fıtri olan duygularda özellikle korkuda aşırı gitmişler. Ve bu aşırılıkları onları tekfire kadar ne yapmıştır? Götürmüştür. Şeytan da sınırlarını çizerek o ağa bunları ne yapmış? Çekmiş. Peki ne olmuş? Bu sertlik mürciye denilen toplumu gündeme getirmiş. Onlar da? yumuşaklıkta aşırı gitmişler, ameli imandan bir cüz görmemişler. Sen asla bak, kalbinde bunu tasdik edip inkar etmediğin müddetçe müminsin diyerek cezaların, cehennem ateşinin veya orayla gelen meselelerin sadece korkutmayla alakalı olduğu tezini savunmuşlar. Bunlar da yoldan bu şekilde ne yapmışlar? Çıkmışlar. Dengeyi ne yapamamışlar? Orta yolu bulamamışlar. Allah Azze ve Celle ikisinden de bizleri beri buyursun kardeşlerim. Düzgün okumazsanız, dininizin emir ve nehilerini bilmezseniz inanın ya haricilikten suçlanırsınız ya da mürciyelikle. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Albani birileri tarafından ne denir? Mürcih diye itham edilmiştir. İham eden kim? Bizi kim eder mürciyeliğe? Hariciler. Hariciler. İşte şunu demiştir falan eserinde bunu demiştir de şöyle etmişler. Ya adam hadisçi hadisçi. Hadisçi. İşine gelmeyince hadisleri ne yapıyor adamlar? İnkar ediyorlar. Karşılarında bir sütun var. Kale var. Kale duvarı var. Ne yapacak o kale duvarını? Top atıyor yıkılmıyor. Gülle atıyor yıkılmıyor. İndiremiyor. Niye sahabeden Ebu Hureyri'ye saldırıyorlar? Hiç düşündünüz mü? He? Peygamber'e saldırıyorlar. Peygamber'in sözüne saldırıyorlar. Ebu Kureyri'ye değil, Şehalvani'ye değil. Adam dine saldırıyor. Dinin emirlerine saldırıyor. Ona saldıracak ki Akide'yi ne yapacak? Boşa çıkaracak. O konuda kendisi ne yapacak? Bir söz söyleyecek. Onun için kardeşlerim gelen her söze kulak asmayın. Eğer birileri alimlerimize Çakmalara değil günümüzde yaşayan cicili vicili soytarlara değil. Hakikaten böyle eser veren ömrünü İslam'ın davetine veren o insanlara birileri çatıyorsa bir şeyler söylüyorsa bu Allah'a çatmadır. Allah'ın dinine çatmadır. Bunları müdafaa etmek de bizim boynumuzun borcudur. Ve bunlara çatanlar ne söylerse söylesin onların sözüne ne yapmayacaksınız? Kulak asmayacaksın. Selefimiz der ki, birisi bize diyor, şusun şusun derse biz bir bakarız diyor. Bu kim? Hani atalar diyor ya, söylenen bir söze bakarım. Söz mü? Söyleyene bakarım. Adam mı diyor. Bakarım diyor. Aa, Selefimiz. Eğer söyleyen benim akidemden değilse gale almam diyor. Çünkü o söyleyecek. Çünkü şeytan da her şeyi söyledi. Ama diyor kendi itkadımdan birisi söylerse, bu bende olmasa bile tepeden tırnağa kendimi ne yaparım? Yoklarım diyor. Acaba bu bende var mı? Ama benden, benim akidemden olmayan birisi bana harici demiş. Mürciye demiş. Ben bunun üzerinde ne yapmam? Durmam diyor. Çünkü onun görevi o. Namazın terkini İslam'dan çıkaran küfür gör, sana ağrıcı derler. Değil de bu taraftaki de mürcüye Ulan bunun demesiyle ben ne tekfirci olurum? Bunun demesiyle ne? Mürcü olurum. Bu bu kadar basit bir mesele değil. İşte söylenen, söyleyen ve söylenen kişi ve sözler, zeminler nedir? Çok çok önemlidir. Yani iş bir yerden gelip gidiyor. Bir gün Nasrettin Hoca'yla İngiliz karşılaşmışlar. Yani ona kadar geliyor bu. İkisi de birbirinin dilinden anlamıyorlar. Ortada buluşuyorlar. Nasrettin Hoca şöyle duva, yuvarlak çiziyor. Yok. İngiliz böyle bir yuvarlak çiziyor. Bizim Hoca da ortadan bir çizgi çiziyor. Adam böyle böyle diyor. Bizim Hoca da böyle böyle diyor. Adam böyle diyor. Bizim Hoca da Böyle diyor. İkisi de şimdi kavminin yanına gidiyor. Ne konuştunuz? İngiliz diyor ki ya böyle bir alim görmedim. Birlerin kulakları çinlesin. Ben dedim ki dünya yuvarlaktır. Hemen o dedi ki ortasında Ekvador var. Ben dedim ki hava çok sıcak. Sular buharlanıyor. O dedi ki yağmur yağıp aşağı iniyor. Ben dedim ki Allah bir. O da dedi ki Muhammed Allah'ın kulu. Ve şunu dedi diyor beni susturduk diyor. Bizim ettin Hoca'ya soruyorlar. Ne oldu? O dedi ki bir tepsi baklava ben dedim ki yarısı benim. Ama çorba kaynıyor üstünü kapat soğumasın. Dedi ki gözünü uyarım. Ben senin iki gözünü uyarım. Yani olay yapılan hareketler aynı ama çıkarımlar nedir? Farklı. Öyleyse naslarda böyle farklılık olmaz. Allah Azze ve Celle bir şey demişse bitmiştir. Onun ikinci bir şıkkı yok. Ama insanın hareketinden, sözünden aynen böyle bir şeyler daha farklı şeylerde ne yapabilir? Çıkabilir. Ama vahiyde bunlar ne yapmaz? Olmaz. Ne zaman olur? He? Sen Ebu Hüreyriye saldırırsan, sen alime saldırırsan, sen peygamberin sözünü kabul etmez, onun ağzından çıkan vahiy kabul ediyorum. Hadisi kabul etmem diyorsan işte bunların hepsi ne yapar? Gündeme gelir. Sonra bu hariciler hangi ayetle meşhurlardı? Ha? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Aslında bu ayetle kendilerini itam ederler. Hiçbir zaman Allah'ın indirdiğine hükmetmezler. Allah'ın hükümlerini tersüze etmeye çalışırlar, kendileri hüküm koyarlar ve Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler yani ne derler kendilerine? Ha? Kafir. Kendileri derler. Biz demiyoruz. Bak. Kendileri derler. Ama onu bile düşünmekten aciz, zavallı insanlardır. Bakın, bu daha önce Hindistan'da bu akım başlıyor. Sonra Mısır'da yayılıyor. Mısır'da da El Eser Üniversitesi'nde revaş buluyor. Hocalara kadar bulaşıyor. Meal hastalığıyla. Daha sonra da o El Eser'de okuyan, dünyadan giden öğrencilerin e, yayılmasıyla mikrop gibi her tarafa bu fikirler ne yapıyor? Yayılıyor ve daha da katmerleşerek Müslümanların dimağlarına kadar ne yapıyor? Giriyor. Bugün dört tane Müslüman yan yana ise orada okuyan birisi gelmişse onları kır parça yapıyor. Şuraya mesela şu meclisimize bakın ne kadar sükunet var, huzur var. Allah hepinizden razı olsun. İnanın vallahi billahi tallahi bir tane salak serseri mayın gibi bir harici gelsin şuraya. Ne bu dersi dinler. Ne bu dersin dinlenmesine sebep kılar. Ve ders biter bitmez. Bir sarı sıra, sıra bilir miyim? Sahte bir gülücük. Önce puzu oynar gibi iki üç tane basit soru. Sen oyuna gelirsen. Ondan sonra altını gazar Oraya seni düşürmeye çalışır. Yaptıkları iş bu. Sonra buraya fitneyi atar. Kendisine kim cevaz verecek şöyle bir bakar, dışarıda da onu yakalar, sonra onun yakasını bırakmaz, kendi gibi yapana kadar uğraşır. Böyledir bunlar. Bunlar insanların hidayeti veya daveti için çalışmazlar. Bunların işi gücü, hadis neydi? Puta tapan müşrikleri bırakırlar. Kiminle uğraşırlar? Kazanılan insanla uğraşırlar. Nasıl yoldan çıkarım? Nasıl bunu gavur yaparım? Nasıl kendim gibi yaparım buna bakarlar? Yaptılar, muratlarına ererler, hemen öbürüne kanca atarlar. Böyledir bunlar. Çünkü şeytan da onlara bunu ilham ediyor. Onlardan başka yeryüzünde Müslüman yok. Ameli düzgün yok. Allah bizlere hayır versin, hayırlı dostlar nasip etsin, hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanlı kullardan eylesin. Ama tekfir deyince basite almayın kardeşler. Her bidat fırkasında tekfir vardır. Onların gruptan biri koptun başka yere gitsin. Dün müminken bugün gavur olurlar. Bak bir fırka mesela. Aynı fırka, A fırkası B fırka. Okuyucu yazıcı. Birbirlerini tekfir ederler. Okuyunuz yazıyorsunuz. Biriniz okuyor, biriniz yazıyor işte. Yaptığınız bir şey yok Ama birbirlerine ne yaparlar? Gavur derler. Öbürü öbürüne Tasavufa git. Nakşi Kadiri'ye. Kadiri öbürüne öbürüne. Birisi ayrılsın öbürüne gitsin. Ne var ki bunu niye beğenmedin? Halbuki birini böyle çelme takacağında ağacın koku bir. Dalları ayrı. Ulan hiç armut elma verir mi? Erik verir mi? Armut sarmut. Erikse? Erik. Konuşurken yıldızdı konuşurlar. ama armudu beğenmeyip eriye gittim ha. Tamam kötü. kötü, kötü erik oğul. Onun için her fırkanın içinde maalesef tekfir var. Fakat İslam'daki bu tekfir meselesi basit bir mesele değil. Öz cümle olarak bunların haricilerin özellikle bu harici neydi dediğimiz tekfirci dediğimiz insanların asıl düştüğü mesele bu iman meselesini anlamadıklarından ve Araf suresindeki Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bu ayeti tevil etmelerinden Ayet-i de hatırlayacak olursanız ne diyor? Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ne yaptı? Çıkardı. Ve onlardan ne yaptı? Bir ahit aldı. Neydi ahit? Ben sizin hayır işte hariciler Rab demez. Ne der? İlah. Rab ilah arasında fark var mı? Var. Rab toplayandır. İster kafir olsun ister mümin olsun, yaratılan her şeyin efendisidir. Yedirendir. İçirendir. İşte biz tevhid-i rububiye, tevhid-i uluhiye, tevhid-i isim sıfat anlattığımızda hemen bunlar zıplar. Niye zıplar biliyor musun? İşte bu bidat değil mi? Niye ayırıyorsunuz? Ulan sen tekfire düşme diye ayırıyoruz biz onu. Bunu ayırmazsan Allah'ın dinini ne yapamazsın? Öğrenemezsin. İşte bunun için ayırıyorsun. Rab'lan ilah nedir? Farklıdır. Rab her şeyi kuşatır. İlah seçer. İlahını sen de seçeceksin. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. İlah ibadet edilendir. Emir ve nehiylere göre hareket edip ilahını seçmişsen bu. Nefsine göre hareket etmişsen ilahı bellidir. Öyleyse kardeşlerim tevhid-i rububiyet, tevhid-i ne yapılacak? düzgün anlaşılacak. Ve bunların ayıramadığı ikinci nokta tekfir ulhamlan tekfirul muayyen meselesidir. Şimdi tekfir ulhamda beraberiz. Bunların ayıramadıkları nokta neresi? Muayyen tekfir. Şimdi şöyle olaya bakın. Birisi şirk bir amel işlemişse Allah vahyinde Azze ve Celle buna ne diyor? Müşrik diyor. Kafirlik bir şey yapmışsa ki ayet var, dekey kafirler. Değil mi? Bu adamın hükmü nedir? Fiilin şeyi, Fiili buysa faili nedir? Kafirdir. Bunu demekte hiçbir sıkıntı yok. İşte tekfirciler buna ayırdı demiyor. Ama sen kafirsin dedi mi? Bunda ne var? Maniler var. Kişi bir söz söyleyebilir. Bu şirktir, küfürdür ama sahibine hemen itham ne yapamazsın? Yapamazsın. Kişi bir amel işlemiştir. Bu amel şirktir, küfürdür ama sen hemen sahibine ne yapamazsın? Yapamazsın. Niye yapamazsın? Biz bunu işkembede ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Yıldıza, aya, güneşe bakıp gâle hâze, Rabbi diyen kim? İbrahim aleyhisselam. Hadi kafir de. Alnından öpeyim seni. Hadi. Ne yaparlar? Yahudilerin yaptığını yaparlar. Ne derler? Rabbim mu ha? Ha nerede ya kızı gibi? Nerede o ha? Başka ne yaparlar? Muaz Yemen'den geliyor. Şey yok. Şam'dan geliyor. Estağfurullah. ve Vesselam'a ne yapıyor? Secde diyor. Bir insanın bir insana secdesi ne? Aleyhissalatü vesselam, ha müşrik oldun diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Neden yaptın? Bak bir soru var. Demek ki tek direkt e, tekfir yok. O diyor ki benim gittiğim yerlerde krallara, rahiplere, ulu insanlara ne yapılıyor? Secde ediliyordu. Ben de düşündüm ki secde edilecek bir varlık varsa o da Allah'ın Resulü'nü. Şimdi bu hadisler uydurma oldu. Bunlarla amel edilmez oldu. Niye? ne gelmedi. E peygamberi tanımayan bir adamın soyundan gelen soysuzlar hadisleri mi tanıyacak? Aleyhissalatü vesselam Allah'tan kork diyenin, izinden giden insanlar işlerine gelmediğinde hadis mi tanıyacak? Mümkün değil. Öyleyse şeytan Allah'a delil getirmiş, söz söylemiş. Bunların da şeytandan hiçbir farkları nedir? Yoktur. Dinimizde bunlardan uzak durun diyor. Bunlarla bir araya gelirseniz, bunlarla tartışırsanız, sorularına cevap verirseniz, inanın çok geçmeden aynı onlar gibi olursunuz. Kalbiniz katılaşır, cederleşirsiniz, anında sinirlenirsiniz. Onların dediği gibi bir bakmışsın, sen de hiçbirine demesen onlara kafir demeye başlarsınız. Onun için onlardan uzak durun, onlar cehennem köpekleri. Yanına gitsen de havlayacak. Gitsen de havlayacak. Bizim bir köpek vardı. Benim sevmediğimi kaybolana kadar havlardı. Bunlar da benim ismimi duyduğu yerde havlıyor. Havlasın. Köpek. Görevi bu. Onun için dine sarılacaksınız. Daha getirdiği bazı naslar da var da çok detayına girmeyeceğim. Bizim sözlerimizi hani küfre rıza da küfürdür. Kafire kafir demeyen de kafirdir. Öyle bunları çevirirler ki bu lafları ve getirirler bir de önüne bunu koyarlar. Ya siz önce imanı öğrenin. Biz size tevhidi ne yaparız? Öğretiriz arkadaş. Bu kadar basit bu mesele. E tabi ilmi bir otorite ortada olmayınca yeryüzünde de birçok zulüm olunca e bunlara da ne oluyor? Konuşarak rahatlama ve bunlara katılıp çok çok konuşmayla rahatlama. Bir TRT'nin bir korosu var böyle. Bir Türki gibi bir şey söylüyor. O, o, o, o, böyle acayip sesler çıkarıyor. Bunlarda seslerini çıkarıyor. O oh, kadar. Yani başka bir şey yok yani. Subhaneke Allahumme ve bihamdike. Eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etöbule. Elhamdülillahi Rabbil'alemin.